Şeytana Rabbim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain emma baht Şimdi dünkü dersimiz o zaman anlaşıldı öyle değil mi? Dün en son dedik selefin imamı kimdir? Peygamber aleyhissalatu vesselamdır dedik ve Kur'an-ı Kerim'in gözüyle Peygamber aleyhissalatu vesselama baktık. Yani peygamberin dinde peygambere itaatin, ittibanın dindeki yerindedir. Bunu gördük, şimdi ne yapalım? Şimdi devam ediyoruz. Sıra kime geldi? Evet. <gülüyor> Neyin için? ''Ve <gülüyor> da bundan dolayı. Neden dolayı? Peygamberin, selefin imamı olmasından dolayı. ''Kâne mûrji'û s başvurduğu kaynakları İndetene züri çekişme anında, Evet huve o kitabıyla, o başvurdu kaynak kitab Allahî ve sünneti Rasuliği. Allah'ın <gülüyor> kitabı ve Peygamberin sünnetidir. <gülüyor> Sen Allah ve vesile. Kemel kâlet aile. Allah Teala'nın dediği gibi. Fıintene zatum fi şeyin bir şeyde sıkıntıya ayrılığa düştüğünüz zaman taruttuğu hu il Allahî var Rasuliği. Onu Allah'a ve sünne döndürün. İnkuntum tu'miyunu bil Allahî ve liyumil aqee. Eğer Allah'a vahide tühnü iman döyseniz. وَذَارِكِ خَيْرٌ وَهَيْرِلِدِرْ وَاَحْسُونَ تَقْرِيلَ ve sonuç itibariyle daha güzeldir. Sonuç itibarilere daha güzeldir. Ne diyor burada? Yani diyor e, Selefi Salihin'in imamı, Peygamber ve selamdır dedik ya ona ittiba imanın gereğidir. Bu say, dün saydıklarımızı şöyle bir düşünün. İşte bundan dolayı diyor Selef herhangi bir sıkıntıya düştükleri zaman, herhangi bir anlaşmazlığa düştükleri zaman başvurdukları mercineydi, kitap ve onun Allah Resulünün sünnetiydi. Sebep ne? Sebep de e, ayet-i kerime. Yani siz bir konuda sıkıntıya düşerseniz fein in tenaza'tum fi şey'in. Herhangi bir şeyde ihtilafa düşerseniz. Burada şey'in ne? Şey'in nekira. Öyle değil mi? Biz demiştik nekira. Şart. Nefi bir de nehi siyakında gelirse ne mana katar? Umum manası katar. Öyle değil mi? Fein in tenaza'tum fi şey'in. Eğer burada şart var değil mi? In var bir konuda, şart siyakında, şeyin geldiğinden herhangi bir konuda, umum yani ne olursa olsun ihtilafa düşerseniz ne yapın? فَرُدُّهُ اِلَى <وَالرَّسُولِي> ve وَالرَّسُولِهِ Onu Allah'a ve Rasulüne götürün. Bir şeyi Allah'a götürmek nasıl olur? Onun kitabına müracaat etmekle olur. Peki bir şeyi Rasulullah'a götürmek nasıl olur? Hayatındayken bizzat kendine, vefatından sonra da onun sahih olan sünnetine götürmekle ne olur? Olur. Peki bunu yapmak yani ihtilaf anında Allah ve Rasulüne başvurmak olsa da olur olmasa da olmaz yani çerez mesabesinde midir? Yoksa اِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Eğer Allah'a ve ahiret gününe iman etmişsiniz. Yani bu öylesin hesabınıza kalmış sizin keyfinize kalmış bir durum değil. Yani siz bilirsiniz eğer iman etmişseniz Allah'a ve ahiret gününe çekişme anlarında İşi kitaba ve sünnete götürmekle mükellefsiniz. Yok eğer iman etmemişseniz de zaten böyle bir sorun söz konusu değil. Bu da aynı Rasûl'e ittiba ve itaatte olduğu gibi yani bu çerezden veyahut da keyfe lükse kalmış bir mesele değil, imani bir kadiyedir imani bir meseledir. Kişinin imanı buna bağlı olan nelerdendir, meselelerdendir. Ve bu yani sizin imanınızı, ispat ve imanınızla devamın bir gereği olduğu gibi daha hayırlı, ve sonuç itibariyle daha güzeldir. Niye? Çünkü siz kendi kafanızdan, kendi hevvanıza göre vereceğiniz kararlar değişkendir, görecelidir. Bir yerde iyi olan başka bir yerde kötü olabilir ama Allah ve Rasulünün hükmü zaman ve mekan üstü olduğu için bu her dönemi, her zamanı kapsayacak olan hükümlerdir. Bundan dolayı sizin dünyanız ve ahiretiniz için daha hayırlı, sonuç itibariyle de sizin için daha güzel olacaktır. Evet ve en selefi selefin en fazileti بعد رسول sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu sonra ashabetul kiram sahabe-i kiramdır. Evet. Ellezine o sahabe kiram ki aldılar dinlerini anhu Ondan yani peygamber sallallahu aleyhi ve ve doğruluk ve ihlas ile aldılar. Keme aziz kitabında zikrettiği, vasfettiği gibi, gibi. Bıkawulhi ee, Subhanahu sözü, sözüyle. Mine müminine müminlerden ricalun adam adamlar. Mine müminine müminlerden vardır. Öyle değil mi? Kim vardır? Ricalun adamlar vardır. Öyle değil mi? Evet. Sadaku ma <mimine> ahdullah Sadaku doğru söylediler. Neyma o şeyi ki Ahadullahu aleyhi. Allah'a üzerinde söz verdikleri şeyde doğru oldular. Doğrulardan oldular. Öyle değil mi? Evet. Aleyhi. Femenhum onlardan men kadanahbu kimisi adan yani adan yerine getirdi. Sözün yerine getirdi. Ve onlardan kimisi de men yantziru. Bekliyor. Ve ma battiru tebdile ve değiştirmediler. Yani vermiş oldukları sözü ne yapmadılar? Vermiş oldukları sözü de aynı zamanda değiştirmediler. Evet. Sümmelazine, sonra o sahbei kiramdan sonra ise Yelunehum, onlardan sonra gelen mineral kuruunün mufaddaletil Ula. Yelunehum ne demek? Onlardan. hemen sonra gelen demi Yelunehum. Sümmelazine Yelunehum, onlardan hemen sonra gelenler. O kimselerdir ki mineral kuruunün mufaddaletil Ula, faziletli kılmış birinci ne Öyle değil mi? Lazine, ofaziletli kılmış birinci ne sildi ki? Kâlefihi Muhsinullah sallallahu aleyhi ve sallam. Onlar hakkında Allah Resulü dedi. حَيْرُ النَّاسِ قَرْن۪ي İnsanların en hayırlısı benim zamanımdakilerdir. ثُمَّ اللَّذ۪ينَ اَلُونَهُمْ Sonra onlardan sonra gelenler. ثُمَّ اللَّذ۪ينَ Sonra onlardan sonra gelenlerdir. Şimdi burada ne yapalım? Burada duralım. Burada nasıl duralım? Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı öğrendik. Şimdi sıra geldi kime? Şimdi sıra geldi sahabeye. Şimdi selef dediğimiz zaman zaten dedik nedir? seleften itikat kitaplarında kasıt nedir? Sahabe, tabiin ve etba'ut tabiindir. Sahabenin tanımı nedir? Sağ <gülüyor> <gülüyor> yok. Sahabenin tanımı. Hadisçilerin yanında sahabenin tanımı nedir? Men laqya al-Nabiyye sallallahu ve wasallamah mu'minen bihi wa mat ala Peygamberimize ona iman ederek onla karşılaşan ve bunun üzerine de ölendir, öyle mi? Yani her peygamberle karşılaşan sahabe değil, ona iman ederek onunla karşılaşan ve bu iman üzere ölen nedir? Sahabedir. Yoksa Ebu Talib de peygamberle karşılaşmış, Ebulüeb de peygamberle karşılaşmış ama bu onları sahabe yapmamış. Bu hadisçilerin yanındaki sahabe. Peki itikatta kastedilen sahabe kim? Yani kendilerine uymakla mükellef olunduğu, onların yoluna tabi olunması gerekildiği gereke, söylenen sahabe kim? Hı. Ha, Yani peygamberle ona mümin bir şekilde peygamberle karşılaşmış ve peygamberin sürekli yanında kalan insanlar. Anlatabiliyor muyum? Mesela örnek vereyim bir Arabi, bir Bedevi. O da peygamberle karşılaşmış ama sonra çıkmış gitmiş çöle. Bir sürü yanlış yapmış. Gerek anlayışta, gerek amelde, gerek ahkamda, gerek sülükte. Biz bununla mükellef değiliz. Bizi ilgilendiren kim? Peygamberin terbiyesinde yetişmiş ve bu terbiyeye de bağlı kalmış, peygamberin vefatından sonra da buna bağlı kalmış olan sahabeyi kastediyoruz. Öyle değil mi? Yoksa her peygamberle karşılaşan, şimdi bazıları bunu saptırıyorlar. O zaman mesela bedevilerden bazı örnekler veriyorlar. Ha bunların da mı anlayışına tabi olacağız diyorlar? Değil. Bizim burada kastettiğimiz ne? Zaten sahib demek. Ne demek? Sahabe nereden geliyor? Sahip. Birine arkadaşlık yapan. Yani peygamberle karşılaştığı gibi peygambere arkadaşlık yapmış olan, malıyla canıyla onu destekleyen onun terbiyesinde geçen, vahyin terbiyesinde yetişen insanlardır. İtikat kitaplarında kastedilen ne? Sahabelerden kastedilen bunlardır. Öyle mi? Şimdi bu sahabeler niye faziletli? Geçen dersimizde aslında bunu bir biraz değindik buna. Selef bölümünde buna değindik. Niye? Çünkü dedi ki hiç kimseyi teskiye etme gibi bir lüksümüz yok. Öyle değil mi? Her insan, her insan söylediği sözler iddadan ibarettir. Ve bu iddialar kıyamet gününde doğru mudur, yalan mıdır, açığa çıkacak öyle mi? İnsan hiç kimse doğru söylüyor, kesin bu bunu söylediği gibidir, söylediği gibi yaşıyor diyemez. Ama bir grup insan vardır ki Allah Azze ve Celle onları ne yapmıştır? Tezkiye etmiştir. Allah Azze ve Celle onları temize çıkarmıştır. Onlardan razı olduğunu bildirmiştir. Onlar da kimdir? Sahabelerdir. İşte peygamber onları övmüştür, onlar da kimdir? Tabiindir yani sahabeye, aynı peygamberin sahabenin peygambere tabi olduğu gibi sahabenin peygamberden din alıp o terbiyede yetiştiği gibi sahabeden din alıp onların terbiyesi üzere yetişen tabi'in bunları Allah ve Rasulü ne yapmıştır? Allah ve Rasulü bunları övmüştür. Allah ve Rasulü bunları övdüğünden dolayı. Başka hiçbir sebepten dolayı ne değil? Başka hiçbir sebepten dolayı değil. Onların da bir yaşantısı vardı ve Allah onların bu yaşantısını kabul ettiğini, Allah onların bu yaşantısından razı olduğunu bize ne yapmıştır? Bize bildirmiştir. Şimdi arkadaşlar bakın, şu anda oynanan en büyük oyunlardan bir tanesi, sahabe konusunda insanları şüpheye düşürmektir. Gerek haberin imanında, gerek sahabenin adaletinde, gerek sahabetin dini algılayışında ve dini yaşayışında insanları şüpheye düşürmektir. Peki bunun sebebi nedir? Sahabe, dinin temeli yani şu gelmesi. <gülüyor> yetterek ila şek fi nakli, öyle değil mi nakilde şüpheye düşmek insan nereye götürür insanın nakilde şüpheye götürür bize kuran ve sünneti yani dinin bütün temelini kim nakletmiş peki sen sahabede şüpheye düştüğün zaman otomatikmen bir sonraki aşama ne nakilde şüpheye düşeceksin öyle değil mi onların bize naklettiklerinde otomatikmen ne yapacaksın otomatikmen şüpheye düşeceksin o zaman şu an oynanan bu oyun basit bir oyun değil yani sahabenin adaletinde, sahabetin din anlayışında, sahabenin dini yaşayışında oluşturulan şüpheler tamamen asıl amaç ne? Asıl amaç bir sonraki gaye. O da ne? Bir sonraki adım. O da nakilde. Yani sahabenin bize nakil ettiklerinde insanları ne yapmak? İnsanları şüpheye düşürmek. Şimdi mesela örnek veriyorum. Ben burada bir şeyler anlatıyorum, din anlatıyorum tamam mı? Sen benim anlattıklarımın yanlış olduğunu insanlara anlatmak için bir ömür tüketmen lazım. Çünkü ben bir sürü şey anlatmışım. Tek tek bunları ele alman lazım, niye yanlış olduğunu beyan etmen lazım, yanlışın yönlerini anlatman lazım ve o da kabul ettirebilir misin, ettiremez misin? Benden daha iyi bir hatip olman lazım, öyle değil mi ki? insanlara etkileyebilesin. Ama sen bunları bir kenara bıraksan, bende şüphe oluştursan, o diğerini yapmaya hiç gerek kalmayacak, öyle değil mi? Çünkü bende oluşturduğu şüphe, doğal olarak insanlar da benim söylediklerimde de artık şüphe edecekler. Anlatabiliyor muyum? Ve sen çok kısa bir yoldan, orta, işi ne yapacaksın? Çok kısa bir yoldan işi halledeceksin. Herkese peygamberin anlattıklarını bu adamların çürütebilmesi için peygamber gibi din, adaletli olmaları lazım, ahlaklı olmaları lazım, onun gibi hatip olmaları lazım, onun gibi Allah'tan yardım alıyor olmaları lazım. E bunlar mümkün mü? Değil. Tutup tek tek peygamberin dediklerini çürütemeyecekler. Allah'ın dediklerini tek tek çürütemeyecekler. Ama onu bize nakleden de şüpheye götürürlerse eğer bizi, o zaman ne yaparlar? O zaman onun bize naklettiklerini bizi şüpheye götürürlerse o zaman zaten biz otomatikmen onların naklettiğine de şüpheye nepay düşürürüz. Ondan dolayı tarih boyunca kâfirler ve münafıklar peygamberlerin anlattıklarından ziyade peygamberlerin şahıslarıyla uğraşmışlar. Öyle değil mi? Deli demişler. Sihirbaz demişler. Şair demişler. Büyücü demişler. Kahin demişler vesaire. Niye? İnsanları onların şahsında şüpheye düşürmek için. Zaten bir adama sahir sihirbaz desen onun söylediklerini aldırmaz çünkü bu ne? Sihirli sihirli konuşuyor diyecek. Öyle mi? Anlaşıldı mı şimdi mevzu? Ondan dolayı son zamanlarda yapılan bu oyuna ne yapmak lazım? Dikkat etmek lazım. Yani sahabede oluşturulan bu şek ve şüphe aynı zamanda Kur'an'da ve sünnette şüphe oluşturmak demektir. Evet. Ha neden dolayı biz sahabe tabi izlediğimiz gibi sahabeye veyahut da onların anlayışı üzere dini anlamakla mükellefiz. Allah ve Rasulü onların anlayışlarını Onların yaşayışlarını, dini telakkilerini ve dini pratiğe dökmelerini kabul ettiğini, bunun doğru olduğunu, bundan razı olduğunu bize bildirmiştir. Demek ki pratik dinin pratiği budur. Allah bundan razı olmuştur. Biz de bundan dolayı bunların anlayışı üzere dinini yapıyor, anlıyor ve yaşıyoruz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Evet, devam edelim. Valide, Valide, bunun için hassahabatu ve tabiun sahaba ve tabiin onlar <gülüyor> hakkı daha hak sahibdir bi itibai min gayri umam bi tabi olmaya daha hak sahibidirler. Sahibidir. Evet. Ve Halihike bu ensedihim fi imanihim imanlarındaki sadaketten ve ihlasihim fi ibadetihim ibadetlerindeki <gülüyor> ihlastan ve hum hurrasul akideti e, akidelerinin bekçileri olmalarından evet. ve humatu şeriatin şeriatin yani, koruyucularından olmalarından ha eee عاملون بها ve وعملا söz ve amel ile bununla amel etmelerinden Evet 1 Ve zâlike bunun için iktârahumullahü teâlâ Allah onları seçti leneşri <gülüyor> dînihi dinini yaymak için ve tebliğü sünnetine biîsâ'nillâhi ve sellem ve e, peygamber senalısının sünnetini tebliğ etmek için onları seçti. Evet. Kâlen ne biîsâ'nillâhi ve sellem peygamber senalem dedi et tefterek ummeti ayrılacak. ayrılacak alaeselasin ve seb'ine milletin. 73 Mille milleten hmm. 73 fırkaya ayrılacak kulluhum onların hepsi fırnadır ateştedir milleten ne şey ee, talha orada milletenin şeyi ne rabı <gülüyor> ne mefhumu tefterek ummeti ala 73 73'e ayrılacak. Ne 73 neye? 73. Ha? 73. İşte temizde mi temiz? Temiz neydi? İşteraytu? Cümleden, cümleden olmuyor. Cümleden tam olan cümleden sonra gelendi. Cümleyi açıkladı. İşte, Değil mi? bitne 10 dir heme. Ne bekliyor şimdi bu? Kendine? temiz bekliyor değil mi? Ne aldım? Yani tam aldım da neyi aldım direme? Ne aldım? Zeytunen mesela. Zeytin aldım. Öyle mi? Ne oldu buradaki zeytun? Mesela aslan mesela misal. Burada da ne? تَفْتَرِخُ اُمَّةِ عَلٰى ثَلَاسٍ وَسَبْعِينَ 73 fırkaya ayrılacak. E yok 73'e ayrılacak. 73 neye ayrılacak? Milleten? 73 millete. 73 fırkaya, şu gruba ayrılacak. Tamam mı? Evet kulun fî onların hepsi ateştedir, dir. İlla ancak milleten vahhiden, bir millet hariç, bir fırka hariç. Galû dediler: Men hiye O e, kimdir? Yani soruldu. Kâne: Me ene aleyhi ve ashabi. E, benim ve ashabımın üzerine. Aleyhi onun üzerine olduğu. Ma o şey ki ene aleyhi, benim üzerine oldum ve ashabi ve benim sahabemin üzere yolu olduğu üzere olanlar ne yapacaklardır? Kurtulacaklardır. Şimdi anladık mı? Burada cevap ne geldi bize? Burada cevap geldi. Yani mesela size biri bir soru sorduğu zaman, diyelim ki şöyle bir soru sordu. Dedi ki siz diyorsunuz ki, yani Kur'an ve sünneti selef-i salihin anlayışı üzere anlamak lazım. Sahabenin anladığı gibi anlamak lazım. Niye? Mesela niye sahabenin anlayışı, niye Kur'an ve sünneti olduğu gibi anlamak değil de niye Kur'an ve sünneti sahabenin anlayışı üzere anlamamız lazım dediği zaman nasıl bir cevap vereceğiz biz? Evet. Geliyor diyor, geliyor benim ve ashabımın yol izeni Yani onların olduğu yolun doğru yol olduğunu Peygamber Aleyhisselatu vesselam ikrar ettiği için, kabul ettiği için öyle değil mi? Menhecin onların menheci, onların üzerine olduğunun olduğunu kabul ettiği için. Allah'ın onların hem sözlerinden hem amellerinden razı olduğunu beyan ettiği için Allah'ın onların sıdkında onların sözlerinde ve amellerinde doğru olduklarını bize ne yaptığı için beyan ettiği için. Çünkü din Kur'an ve sünnetteyken sadece yazılıdır. Öyle değil mi? Yazılı her metin yanlış anlaşılmaya müsaittir. Yazılı her metin nedir? Yazılı her metin yanlış anlaşılmaya müsaittir. Mesela örnek veriyorum. Velatül kubeydeikum minet tehluke. Kendi elinizle kendinize ateşe atmayınız. Ben bu ayete dayanıp desem ki ben dini anlatmayacağım, ben kendi kendime ateşe atmayacağım desem Ayetin zahirinden bu anlaşılıyor mu? Anlaşılıyor tabii. Ben dedim ki ben cihad etmeyeceğim. Çünkü Allah diyor kendi ellerinizle kendinizi ateşe atmayın. Ben cihad ettiğim zaman malım, canım hepsi gidiyor. Ben niye kendi elimle kendimi ateşe atacağım ki? Anlaşılır mı bu bundan? Anlaşılır. Peki ben bunun böyle olmadığını nereden anlayacağım? Ey insanlar, bu siz bu ayeti yanlış yerde yorumluyorsunuz. Bu ayet bizim hakkımızda indi. Ne zaman? Biz ne zaman ki dedi ki, biz artık cihadı biraz bırakalım, birazdan malımızı, bahçemizi ıslah edelim. Yani Peygamberle başkaları savaşsın, biz yeterince savaştık deyince Allah dedi kendi elinizle kendinizi ateşe atmayın. Yani cihattan geri kalmak suretiyle kendi, elinizi, kendi elinizle kendinizi ne yapmayın? Ateşe atmayın. Allah'ın dinini yaymaktan, Allah'ın dini için mücadele etmekten geri kalmak suretiyle kendi elinizle kendinizi ne yapmayın? Ateşe atmayın. Bak her yazılı metin Pratiği olmadığı zaman yanlış anlaşılmaya nedir? Yanlış anlaşılmaya müsaittir. Her metin pratiği olmadığı müddetçe yanlış anlaşılmaya müsaittir. Peki bu dinin yazılı metnin, bugün bizim elimizde olan yazılı metnin pratiği kimdir? Herkes pratiği yaşadığını iddia ediyor. Öyle mi? Herkes bu dinin pratiğini olduğu gibi yaşadığını iddia ediyor. Ama Peygamberimiz bize Allah nezdinde kabul olan pratiği göstermiş nedir ma ana aleyhi ilyuma ve ashabi benim ve sahabelerimin yolu üzere olanlardır bitti demek ki asıl pratik yani yaşanılan din buymuş Allah'ın yaşanıldığı zaman razı olduğu din bunların yaşadığı dinmiş cevap anlaşılmış değil mi sorunun cevabı bu şekilde anlaşılmış oldu evet vayutluku ala kulli çıkarılır vayutluku ıtlak edilir ıtlak edilir ala kulli her şey üzerine ve men e, men ikteda bis selef-i salih. Selef-i salihine salihine uyan her insan üzerine ıtlak edilir. Selef-i salihine uyan her insan üzerine ıtlak edilir. Ve saru ala ve onların menheci üzerine yürüyen fi sa'i'l usuri diğer asırlarda. Onların menheci üzere yürüyen herkese ıtlak edilir. Ne ıtlak edilir? Selefiyun. Selefiyun kelimesi yani ona selefi denir. Hı hı. Niye? Nispeten ileyim onlara nispet olarak yani e, onlar için söyleyeyim. Şimdi selefiyyun hangi kalıp? Nasriyun. Nasri ne demekti nasriyun ismi? Mensup. Ha? mensup. mensup. mensup. Ne demekti mensup? Bir şeyi bir yere nispet ettiğimiz zaman. Mesela diyelim ki, dedi ki örnek veriyorum. İşte diyarbekriyun ne demek? Diyarbakır. Niye diyar bakırlı? Çünkü sen kendini diyar bakırlı nispet ediyorsun. Peki selefiyyun <gülüyor> ne demek? <gülüyor> Se yani ne demek selefi? kendini selefe nispet eden. Öyle mi? Kendini ne yapan selefe nispet mesela eseri demek ne demek? Kendini esere yani hadise, kendini ne yapan kendini ve hadise nispet eden. Yani o kendini ondan gören, Anlata, Sen niye kendini bir yere nispet edersin? Kendini ondan gördüğün için. Öyle değil mi? Sen selefiyün dediğin zaman kendini selef'ten gördüğünden dolayı kendine ne dersin? Selef der. Yani ne demek kendini selef'ten görmek? Onların menhecine tabi olmak onların menheci üzere yürüdüğüne inandığından dolayı kendini ne yapıyorsun onlara nispet ediyorsun ve diyorsun ki selefiyyun yani ben selefiyim diyorsun evet wa temizen beynehu ve temizen onunla onlara muhalefet etmek wa ayırmak için beynehu onun arasıyla ve beyne arasını kimin arasını مَنْ يُخَالِفُونَ مَنْهَجَ selefi Selefin menhecine muhalefet edenlerin arasını ayırmak için. Yani ben kendime Selefim dediğimde bu ne manaya geliyor? Selefin menhecine uymayanlardan uzağım, Selefin menhecine uyanlardanım demek oluyor. Evet. وَيَتَّبِعُونَ غَيْرَيْسَ بِيْلِيمٍ Onların yolun dışındaki yola tabi olanlardan ayrılmak için, ayrılmak için. Anlaşıldı mı burası? Yani selefi demek ne demekmiş? Selefin menhecine insanın kendini nispet edip onun dışındaki menheçlerden kendini uzak görmesi demekmiş. Yoksa fırka, hizip cemaat manasında değil yani bir şu selefidir dediğimizde selefi fırkası, selefi cemaat, selefi partisi manasında değil yani kendini selef-i salihinin anlayışına nispet ediyor yani Kur'an'ı ve sünneti selefin anladığı gibi anlıyor, yaşıyor demektir. وَمَنْ يُشَاقِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَذَيِّنَ لَهُ الْهُدَى kim hidayet apaçık belli olduktan sonra rasule muhalefet ederse وَيَتَّبِيَ غَيْلَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ve eminlerin yolundan başka bir yola tabi olursa nuvellihî mâ tevella e nuvellîmâtolla <coughs> onu hı e, e, o istediği yola, <coughs> yola ulaştırırız nuvellîmâtolla <nüvelihi ma tevela> bunu cehenneme cehenneme atarız vesâat mesîrâ minkü yani evet ve le yesa e ay müslim ay ve وَلَا يَسَعُوا Onun için mümkündür. يَسَعُوا ne demek normalde? وَسَعَى وَسَعَى Çalış Allah'a mı? demek yani kişinin şeyinde değildir. Hani vus'unda, takatinde, gücünde, imkanında değildir. اَيَّ e, مُسْلِمِنْ de şey Hangi Müslüman olursa olsun teniftakhir bil illa en yiftakhir bil intisab ilem ancak yani ona ona gelen onun imkanı onun nisb ona mümkün olan nedir kişinin onlara intisap etmekle övünmesidir yani kişiye düşen kişinin payına kişinin gücüne kişinin imkanına düşen nedir onlarla övünmesidir öyle mi evet yani onlara nisbet kendini onlara nispet ettiğinden dolayı övünmesidir evet selefi <gülüyor> ve lafzu selefiye selefilik lafzu esmeha oldu alamen bir alem oldu işaret oldu neyin üzerine alamen hacı salih salihin selefi salihinin menajı üzerine ve tarikatihin fi talaqi İslamı ve onların İslamı talaqi yani İslamı algılayışlarına ne olmuş oldu ee, bir alem olmuştur ve fəhmii ve tatbiki İslamın anla anlaşılması anlamasında ve tatbiki'nin üzerine alem olmuştur yani selefin din anlayışı Selefin dini talakki edişi, algılayışı, onu alma şekilleri ve onu tatbik şekillerinin üzerine o menhecin üzerine selefi ismi artık ne olmuştur? Bir alem olmuştur. Buhiza bununla fe inne mafhumu selefiyeti selefiyenin anlaşılması şüphesiz selefin anlaşılması lut laku alal mutemessikine Kitabillahi Teala. <gülüyor> Allah'ın kitabına bağlı olunarak çıkarılır. Yok ve bir da bununla feynle mefume selefiiye selefilik mefumu selefilik anlayışı gütla ku al muhtemesilik ile bir kitabilla ne itlak edilir ıtlaktan kassıt ney ıtlak edilir dediğimiz zaman onun için kullanılır yani onun üzerine Şamil gelir yutla o al muhtemesikin ile bir Allah'ın kitabına yapışanlara ıtlak edilir selefilik mefumu buna edilir. başka omahhebette müsünleti rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ve Resulün sünnetinden sabit olan, yani sahih olanlara suken kamilen tam bir şekilde yapışan, zahiren ve batini açıktan ve içinden, yani hem dış hem de batini olarak buna yapışan وَسَائِرِينَ عَلَى نَهْجِ اَهْلِ الْقُرُونِ الثَّلَاسَةِ الْاُولَى ilk üç neslin menheci üzerine seyreden, o menheci üzerine yürüyen وَالْمُقْتَفِينَ <gülüyor> اَثَرَهُمْ ve onların eserlerine ne yapan? iktifa eden, onların eserlerine uyan ile anirsa Allahu'l ard ve men aleyha ta ki Allah yeryüzünü ve yeryüzünün üzerindekilerini varis kılana kadar. Yani orada Müslümanlara temkin verinceye kadar. E, o menhec üzere giden yani kitaba yapışan ve peygamberin sünnetine zahir ve batinen yapışan ve aynı zamanda selefin menheci üzerine seyreden insanların üzerine mefhum selefilik mefhumu ıtlak edilir. Anlaşıldı mı? Anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. Şimdi şunu bilmemiz lazım. alakalı. Şimdi normalde bir insanın kendine ben selefim demesi gerekiyor mu? Gerekmiyor. Niye? Çünkü Müsl Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de diyor ki هُوَ الَّذِي سَمَّاكُمُ min مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا Allah sizi bundan önce ve bunda ne diye isimlendirdi? Müslümanlar diye isimlendirdi. Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? Bizim hepimizin üzerine düşen nedir? وَإِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ben müslümanlardanım demektir. Öyle değil mi? Peygamber aleyhissalatu vesselam da ben müslümanlardanım demiştir. Her müslümana gereken budur. Lakin bazen öyle zamanlar olur ki müslüman ismi hem doğru olanları hem yanlış olanları kapsamaya başlar. Yani o isme kendini hem o ismi hakkıyla yerine getirenler hem de o ismi hakkıyla yerine getirmeyenler kendini o isme ne yaparlar? Nispet ederler. Bu tip durumlarda o insanların kendilerinin doğru yol üzerinde olduğunu ifade etmek için yeni bir isimle isimlenmesine bir beys yoktur. Anlatabiliyor muyum? Mesela ne gibi diyelim ki önceden biz Müslümanız diyorduk. Daha sonra İslam ümmeti fırkalara ayrıldı. Öyle mi? 73 tane fırka oldu diyelim mesela. Bu 73 tane fırkanın her biri kendini Müslüman olduğunu, her biri kendini hak İslamı yaşadığını iddia ediyor. Öyle değil mi? Ama öyle mi gerçekte? Gerçekte öyle değil. Sadece bunların içinden işte bir grup yani bir fırka, bu bir fırkadan kalsın sadece bir topluluk değil ha. Yeryüzünün farklı farklı yerlerinde de olsa. Yani kimdir onlar da? Sahabenin ve Resulullahın yolu üzere olan insanlardır. Ha bunlar baktılar ki, bunların kendilerini diğerlerinden ayırması lazım. Ne dediler kendilerine? Ehle hadi hadis dediler. Çünkü onlar peygamber çünkü kitapta hepsi müttefikti ama kitabın anlaşılmasında hadise başvuranlar eli sünnet diyor, öyle değil mi? Kendilerine eli hadis dediler. Sonra aradan biraz zaman geçti, baktılar ki ya bu veya o da eli sünnet dedi, eli hadis dedi, sünnet aynı manaya geliyor zaten, öyle değil mi? Sonra aradan biraz zaman geçti, baktılar ki herkes kendine eli sünnet demeye başladı, mutezile de kendine eli sünnet diyor, ee, herkes yani isim sıfatları tevüd edenler de eli sünnet diyor. Bu deva kendilerine ne dediler? Elini sünnet vel cemaat dediler. Aradan biri bir zaman geçti, baktılar ehl-i sünnet ve cemaat diyen insanların birçoğu hem dini selefin anladığı gibi anlıyor hem de dini selefin anladığı gibi anlamayanlar var. Hepsi kendilerine ne diyorlar? Ehl-i sünnet ve cemaat diyorlar. Kendilerine bu defa ehl-i sünnet olanlar el-eseri yani eseri bu yazarın da kendilerine dediği gibi kendini esere nispet edenler veya da selefi demeye başladılar. Öyle mi? Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. Selefiden kastımız neydi? Kur'an'ı ve sünneti selefi Salihin anlayışı üzere anlayanlar. Peki bugün bir Müslümanın kendinin hak yolu üzere olduğunu ifade etmek için, kendinin sadece Kur'an ve sünneti selefi Salih'in anlayışı üzere anladığını ifade etmek için ben Selefiyim demesi doğru mudur? Değildir. Çünkü Selefi lafzı, hem gerçekten Allah'ın dinini Selefin anladığı gibi anlayan ve yaşayanlar, hem de Allah'ın dinini Suud ve Suud tağutunun istediği gibi Veyahut da yaşadıkları bölgenin tağutlarının istediği gibi anlayan, anlayan insanlar da kendilerine selefi diyorlar. Yani bugün mesela diyelim Suudi Arabistan'da veya Türkiye'de e, oy vermek vaciptir diyen e, şeyler, oy vermek vaciptir diyen işte bu insanlar parti veyahut da yapan insanların İslam dinine hizmet ettiğini söyleyen insanlar kendilerine hayda hayda selefi diyorlar mesela. Demek ki ha bugün selefilik ismi ne olmuş? Selefilik ismi hem gerçek dini anlayan ve yaşayan insanlara ıtlak ediliyor hem de gerçek dini değil de tağutların hesabına gelen kendi göbeklerini ve minderlerinin bekası için e, din anlayışına sahip olan insanları da ne yapıyor? Kapsıyor. O zaman ne yapmak lazım? O zaman <gülüyor> bu isimle insan kendine hak olduğunu ifade edemez. Öyle değil mi? kişinin hak olduğunu ifade edecek daha değişik bir isim kendine bulması lazım. Ki böyle bir şey aslında gerek yok. Yani kişinin ben Müslümanlardanım demesi yeterli. Hani yok illaki ben ayrı bir isimle ayrılacağım. Yani bu insanlarla aynı isme kendimi nispet etmeyeceğim diyorsa eğer bir insan Bilmesi lazımdır ki bugün selefi ismi sadece hak ehline işaret eden bir isim ne değil? Sadece hak ehline işaret eden bir isim değil. Hem hak ehline hem de batıl ehline işaret eden ortak bir isim haline ne yapmıştır? Gelmiştir. Hem Allah'ın dinini Allah ve Rasulünün ve selefin istediği şekilde anlayan ve yaşayanlara hem de Allah'ın dinini tağutların istediği şekilde kendi göbekleri ve minderlerinin bekası için ona en uygun olan şekilde anlayan ve tatbik eden insanlara içinde aynı zamanda bu isim bugün latlak ediliyor. Ondan dolayı ne yapmak lazım? Yani bugün mesela örnek veriyorum, anlaşılsın diye, ee, Tağutların müftülüğünü yapan belamlara da selefi deniliyor. Tağutların zindanlarında tevhid'i anlatacağım diye ömür sürüten insanlara da selefi deniyor. Yani onu zindana onu zindana mesela örnek misal olarak veriyorum. Diyelim ki Suud devletini düşünün. Suud devletinin müftüsüne de selefi deniyor. Suud devletinin müftüsünü hapse attırdığı Ali Hudayr, Nasr el-Fehd, Süleyman el-Ulvan gibi mesela muvahhid alimler de selefi deniliyor. Yani hapse attıran da hapiste yatan da selefi deniyor öyle değil mi? Suud'un kralı da kendine selefi diyor. Anlatabiliyor muyum? Öldür tevhidi yayıyor diye, tevhidi anlatıyor diye, şirki beyan ediyor diye öldürdüğü, şehit ettiği insanlara da selefi dönüyor. E şimdi o zaman demek ki nedir? Selefi ismi sadece hak ehline işaret eden bir isim değildir. Ondan dolayı sadece selefi demekle kişinin kendine hak olduğunu beyan etmesi de yazarın anlattığı gibi doğru değildir. Zaten bu kitabı yazan da zikretmiş olduğumuz ikinci taifeden olan insanlardan bir tanesidir. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. وَاَخِرُ دَعْوَانَا اَلْحَمْدُ Rabbi رَبِّ